Merhaba, Almanya'da yenilenebilir enerji kaynakları yükselişine sürdürüyor ve burada rüzgarda en büyük rolü oynamaya devam ediyor. Ancak son araştırmalar yenilenebilir kaynaklardan potansiyelinin çok altında faydalanıldığını gösteriyor. Almanya'nın yenilenebilir enerji üretimi sürekli artarak 2000 yılından bu yana 4 kat artış kaydetti. Enerji uzmanı Bernhard Schabo'nun hazırladığı bir araştırmaya göre bundan 15 yıl önce ...40 terawatt saat yenilenebilir enerji üretilirken 2014 yılında bu seviye 15.4 terawatt saate çıktı. Almanya'da rüzgar enerjisi Avrupa'nın geri kalanıyla kıyaslandığında dahi önemli bir rol oynamayı sürdürüyor... 2014 yılında Almanya'da kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi Avrupa Birliği toplamının %30.4'ünü oluştururken onu %17.9 ile İspanya ve %9.7 ile İngiltere takip ediyor. Şabon'un aktardığı Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği istatistiklerine göre Almanya yalnızca bir yıl içerisinde 5.280 megawatt yani yüzde 14.3 kapasite ekledi. Öte yandan rüzgar enerjisi santralleri potansiyellerinin çok altında üretim gerçekleştiriyor. Almanya 2013'te %18'lik yararlanma oranıyla Avrupa Birliği'nde 22. sırada yer aldı. Enerji uzmanı Craig Morris bu veriler felaketledi. Almanya'daki tesislerde tam yük çalışma saatlerinin düşük olmasının sebebi biliniyor. Almanya'da rüzgar enerjisi pazarı nispeten eski ve eski nesil pek çok santral halen faaliyette. Bunlar kademeli olarak yeni sistemlerle değiştiriliyor. Buna ek olarak Almanya'da kuzey sahilleri haricinde rüzgar seviyesi de nispeten düşük. Morris, santrallerin rüzgarın az olduğu bölgelerde daha fazla enerji üretebilmesi için Almanya'daki rüzgar enerjisi kültürünün gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Morris, kırsal bölgelerde aynı büyüklükteki jeneratörler için daha büyük kanatlara ihtiyaç var dedi. Büyük kanatlar daha fazla enerji üretiyor, küçük jeneratörler sınırlı miktarda enerji üretebiliyor ve performans fazlaları kayboluyor. Ancak bu jeneratörler daha uzun süre çalışabiliyor çünkü daha zayıf rüzgarda da çalışmaya başlıyorlar. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Derer Ekonomik Forumu'nun aktardığına göre Aralık ayında şebekeye, 8.9 milyar saat elektrik aktarıldı. Kıyaslamak gerekirse Almanya'daki tüm nükleer santrallerin toplam 2013 yılında 8 milyar saat kadar elektrik ürettiği düşünülürse bundan çok daha fazla. 2015'te yeni bir rüzgar enerjisi rekoru şimdiden kırılmış olabilir. Önümüzdeki aylarda deniz üzerinde pek çok yeni rüzgar tardası açılacak. Rüzgar enerjisinin ülkedeki toplam enerji üretimindeki payında ise lider Avrupa'da Almanya değil Danimarka. Danimarka 2014'te %39.1 olan rüzgar enerjisi payıyla şu anda dünya lideri yüzde açısından. Seferi Saar Belediyesi Türkiye için örnek bir hayvan yuvası kurmaya hazırlanıyor. Hayvan hakları mücadelesinin Türkiye'deki öncülerinden olan Profesör Doktor İsmet Sungur Bey'in adı verilen sokak hayvanları yuvasına ilk destekte de Mega Star Tarkan'dan geldi. Tarkan Profesör Doktor İsmet Sungur Bey Sokak Hayvanları Yuvası'na olan desteğini Kısa bir filmle açıkladı. Seferhisar Belediyesi Profesör Doktor İsmet Sungur Bey Sokak Hayvanları Yuvası'nın tamamlanması için Mutlu Yuva Seferberliği adında bir destek kampanyası başlattı. Kampanyaya www.mutluyuvaseferberliği.org adresi üzerinden destek vermek, yuvanın tamamlanması için ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak mümkün. Seferhisar'ın hem yanı başındaki bu yuvayı sıradan bir barınaktan ayıran, Üç temel özellik var. Bunlardan birincisi hayvanların özgürce ve aileleriyle birlikte yaşayabilecekleri on dönümlük bir serbest alana sahip olması. Yuvanın diğer bir özelliği ise bölgede yaşayan insanların buraya gelerek hayvanların bakımına gönüllü olarak katılabilmesi. Yani burası hayvanların hapis ve tecrit edildiği bir yer değil, tersine insanlarla buluştuğu bir yuva. Öyle ki yuvanın içinde gönüllülerin konaklayabileceği altı odalı bir de misafirhane planlandı. Yuva'nın üçüncü önemli özelliği ise içinde yaralı ve cerrahi sağlıkma muhtaç hayvanlar için bir de hastanenin yer alması. Tam teşekküllü bu yapının yanında sert mizaçlı köpekler, yavrular ve hastalar için ayrılmış özel alanlar da mevcut. Tekrar hatırlatalım, kampanyaya mutluyuvaseferberliği.org adresinden destek verebilirsiniz. Ak kuyunuklar santral tehdidine her geçen gün Bir parça daha ensesinde hissediyor. Mersin nükleere karşı sesini kademe kademe yükseltmeye devam ediyor. 15 Şubat'ta hava şartlarının olumsuzluğuna karşın büyük bir katılımla gerçekleşen nükleere karşı mitingin hemen arifesinde 7 Mart Cumartesi günü Mersin nükleersiz Akdeniz paneline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda saat 13'te Kıbrıs CTP milletvekili Asım Akansoy'un da katıldığı sınır ötesi tehdit Kıbrıs'ın etkileri ve siyasi boyutu isimli bir sunuş yapacak kendisi. Nükleersiz Akdeniz paneliyle ilgili yapılan çağrıda 2008 yılında Türkiye'den 206 bilim insanı bugün de hala geçerliliğini koruyan bir bildirgeyle nükleer santral kurulmasına itiraz etmişti. Bu itirazı bu Bildirgeye de burada dikkat çekiliyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.